Evet, bir kurumda demeyelim de açık açık söyleyelim buraya o şekilde yazmışlar çünkü Askeriyede de yemek duası yapıyoruz ve diyoruz ki Tanrımıza hamd olsun, işte milletimiz var olsun, afiyet olsun gibi kısa öz bir dua yapıyor. Burada Tanrı kelimesini yani Allah yerine Tanrı kelimesini kullanmak acaba zararlı mıdır diyor dinimiz açısından. Evet Tanrı e, kelimesi Allah kelimesinin yerini tam tutmaz aslında ama hı hı. Türkçemizde Cenab-ı Hak adına e, Tanrı denildiği de olmuş. Mesela Süleyman Çelebi Tanrı'dan yüz bin durut ile selam diye bahseder Tanrı ifadesini mesela Mevlid'de kullanmış. vesile ül Necat'ta e, orada kastedilen nedir? Cenab-ı Hak'tır. Yani biz bunu arzu etmeyiz. Allah adına Tanrı demek hoş bir davranış değil. Hı hı. E, bu Tanrı ifadesi Cenab-ı Hakk'ın e, asıl e, ismi olan Allah'ın karşılığı tam değildir. Ama Türkçe'de e, Cenab-ı Hak adına Tanrı denildiği de vakidir. Şimdi hamd edilecek varlık mesela Hamd suresinde ne geçiyor? Elham diyoruz biz ona ama e, o surenin asıl ismi nedir? Elhamd'dır. Evet. Elhamd diye kısaca söylüyoruz. Elhamd. Fatiha suresinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Hamd Allah içindir. Değil mi? Onun aslında Türkçeleştirilmiş hali oluyor bu. Yani Tanrımıza hamd olsun derken Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Türkçesi söylenmiş oluyor. Hmm. Milletimiz var olsun. Evet. Açık bir ifadedir. Afiyet olsun deniliyor ve yemeğe geçiliyor. Yani burada güzel bir dua var aslında. Önce Cenab-ı Hakk'a hamd. Sonra milletimizin varlığının devamı. Millet devlet anlamına da gelebilir. Din anlamına da gelebilir. Hmm. Yaşadığımız toplum anlamına da geliyor. Onun varlığı devam etmesi varlığının devam etmesini sağlamak amacıyla bir dua ve sonra afiyet olsun deniyor. Yani bu duada anormal olan bir şey söz konusu değil. Ama düzeltilir de Allah'ımıza hamd olsun der, denir. Bu da usule bu şekliyle cereyan eder. Usul bu hal üzere devam edecek olursa bu daha güzel olur. Hı hı. Ancak bu yapılmadı. Böyle yapılırsa olur mu? Evet olur. Burada maksat kastedilen şey bizatihi cenamaktır. Evet.